L'Europe pour toi Europe pour moi Hayal tacilleri Pour les noirs Pour les Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer Değerli açık dinleyicileri Bir Hayal Tacirleri programında daha sizlerle Birlikteyiz ee, Bugün e, stüdyoda programı benimle Beraber hazırlayan ve soran arkadaşım Zeynep Özler Ve bir konuğumuz olacak İktisadi kalkınma Vakfı uzmanı Sayın Melih Özsoy. Melih hoş geldin El bir olay, kez hoş daha olduk. E, bugünkü konumuz e, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın başlattığı vize şikayet hattı projesi ve bu kapsamda Türkiye-AB ilişkilerinde e, vize sorunu olacak. E, konumuza geçmeden önce istersen Zeynep çok kısa bir gündemimiz var. E, sonra dolu dolu konuyu konuşalım diye gündemi kısa tuttuk bu hafta. Sen bir gündemi geç ve sorularımıza başlayalım. Evet, bu hafta tek maddeli gündemimiz. Ee, bu da Elizbon Antlaşması'nı kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Ve bu hafta ilk somut adım atıldı. AB Konseyi Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi belirlendi. Ee, Dünya basında ve Türkiye basınında da çok çeşitli haberler çıktı. Çünkü her iki seçilen kişinin de bir tanesi Belçika Başbakanı, artık eski başbakanı diyebileceğimiz Herman Van Rompuy ve... Ee, İngiliz baronez Catherine Ashton yüksek hmm. temsilci olarak seçildi. Her ikisi de oldukça düşük profile sahip insanlar. Öyle ki Hermann Van Rompuy'a e, mükemmel bir hiç ya da sadece nefes almak için ağzını açar gibi yakıştırmalar yapıldı. <gülüyor> Ve e, uluslararası tecrübesi, siyaset deneyimi tartışıldı. Aynı şekilde Catherine Eshten'in, Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu eski üyesi kendisi. <gülüyor> e, birkaç yorum yapmak gerekirse e, aslında bu seçim bir kere daha belki de Fransa-Almanya ekseninin AB içindeki ağırlığını ortaya koymuş vaziyette. E, çünkü hem Sarkozy hem Merkel'in de desteklediği iki aday tabii ki bir sürü hassas dengeler gözetilerek, şimdi bu dengelerin detayına girmeyelim burada, bu iki isim üzerinde oy birliğiyle anlaşmaya varıldı. İkincisi de Türk basında yansıyan, bu özellikle Herman Van Rompuy'un 2004 yılında yaptığı ve aslında Türkiye AB'ye üye olmamalı çünkü AB'nin, birlik Hristiyan birliğidir ve Türkiye, Türkiye gibi bir Müslüman ülke bu değerlerle örtüşemez türü yorumlar fazlasıyla yer aldı ama bence çok e bu Cümleleri büyütmemekte fayda var. Belki de bizim ilgimizi daha çok e, yüksek temsilciye, dışişleri politikasına daha etkin bir görev üstlenecek olan Catherine Ashton'a, İngiliz Catherine Ashton'a ve onun nispeten ılımlı tutumuna e, çevirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet tabii yani Türkiye'nin üyelik sürecine bakışıyla ilgili fazla yorum yapmak şu aşamada biraz gereksiz olur zaten. Çünkü e, biraz senin de dediğin gibi... E, Zayıf veya düşük profilli bir başkan seçilmesinin nedeni üye devletlerin kendi sözlerini, kendi dediklerini geçirmek istemeleriydi. Bu yani AB içinde Sarkozy Merkelekseni devam ettiği sürece o bakış açısının baskın olacağının işaret diyebiliriz belki. Evet e, gündemi böyle kısaca geçtikten sonra Melih tekrar hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Öncelikle e, Türkiye-AB ilişkileri. Evet. Boyutundan. ...vize problemi nedir bunun? Çok kısaca belki basit bir tanımını yapabilir miyiz? Basit bir tanım olarak biliyorsunuz... ...Türk vatandaşları AB ülkelerine girişlerde... ...Schengen vizesi adını verdiğimiz bir vizeye tabiler. Hı hı. Ve Schengen vizesi aslında bir sistemler bütünü. Ve normalde bunun ücretinden istenilen belgeler kadar... ...başvuru sürecinde belli bir e, standardın olması gerekiyor. Fakat e, kamuoyunda özellikle son 1-2 yıldır... ...çok ciddi bir vize konusunda bir mutsuzluk... ...bir şikayet hali bir... E, ne derler memnuniyetsiz, bir memnuniyetsiz mevcuttu ee, ve özellikle bu bu yıl soysal davası Avrupa Topluları Divanındaki sosyal davası sonuçlandıktan sonra bu yönde aslında kamuoyunda da çok ciddi haberler çıktı işte Avrupa'nın kapıları Türklere açıldı şeklinde aslında bizim bu çalışmamız biraz onunla da ilgili bir çalışma biz burada hani Schengen vizesi dahilinde özellikle Türk vatandaşlarının karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve kategorik bir şekilde e, sınıflandırılması konusunda bir proje yürütüyoruz diyebiliriz hı hı. çok basit anlamıyla evet Peki sizin ikinizin aslında ortak projesi Zeynep sen Hı -hı. Yani programı sunmakla kalmıyorsan aslında bu proje üzerinde de çalışıyorsun. E, projeden bahsetmek mümkün mü? Hani Hı -hı. Neyi hedefliyorsunuz bu projeyle her evet. şeyden önce? Bu, bu vize şikayet hattı ismini verdiğimiz projemiz aslında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin katkılarıyla ve Büyüksel merkezi bir sivil toplum kuruluşu olan kısaca EKAS diye tanınan European Citizenship European Citizen Action Service. Action Service uh -huh. evet. Özellikle kişilerin serbest dolaşımı alanındaki çalışmalarıyla ve raporlarıyla tanınıyor. Uh -huh. Bir işbirliği neticesinde bu projeyi başlattık. Şimdi projemizin hedefi de dediği gibi Türk kamuoyunda olan mevcut şikayetleri AB ülkelerine girişte yaşanan sorunları tüm bu süreçte bu şikayetleri derlemek raporlamak bunu tabii sistematik ve kategorik bir şekilde yaparak nihayetinde bu raporu başta Avrupa Komisyonu olmak üzere AB kurumlarına ve Avrupa kamuoyuna sunmak Türkiye'de ise İstanbul ve Ankara'da düzenleyeceğimiz toplantılarla karar alıcılara bu raporun iletilmesi ve bu şekilde bir baskı unsuru oluşturmak hmm. diye aslında özetleyebiliriz projenin hedefini. Peki e, bu baskı unsuru ne kadar etki oluyor? Bu konuda e, yetki merciği, vize uygulaması konusunda yetki merciği kimler genelde? De, üye devletler mi, komisyon mu yoksa paylaşılıyor mu? Normalde e, üye devletlerin elinde olan bir kontrol müşterilmiş. Şu anda mesela vize vermek veya vize prosedürüyle ilgili tüm her şey mesela konsoloslukların elinde olan bir süreç. Hı hı. E, fakat e, aslında Zeynep onu çok daha iyi biliyor. Normalde vize kod dedikleri Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış bir e, bütün var, bir belge var. Ee, ...aslında o vize kodu üzerinde... ...belki sen biraz daha sen anlatmak isteyebilirsin... Ee, ...normalde o konsolosluklarına da uyması gereken... ...kurallar da aslında belli. Fakat yine de tabii uygulama merciğinde konsolosluklar... ...şu anda hmm. e, bundan sorumlu olan kurumlar. Hmm. Bu vize kodu dediğimiz... ...özellikle üçüncü ülkelerde... ...ya tanımladığımız ülkelere hmm. yönelik... ...kısa süreli vizelerde... E, ...AB'nin bu Schengen... ...alanını uyumlaştırmaya yönelik bir çabası... ...orada da net bir şekilde... Hangi dokümanların isteneceği Mesela ne diyor. Geçerli bir seyahat belgesi yani pasaportunuz, işte pasaport fotoğraf olacak, maddi durumunuzu kanıtlayan belge ve 60 euro sabit ücret. Yani bu 60 euro aşılmayacak ibaresiyle alıyor. Bütün masraflar dahildim mi buna yanlış hatırlamıyorsa? Evet yani Schengen <Gülüyor> ücreti olarak söylenen rakam 60 euro <Gülüyor> ve bunun yanı sıra sağlık sigortası. Yaptırma zorunluluğu var. E, aynı zamanda e, vize kararının ya da red ya da kabulün 15 takvim günü içerisinde başvurana e, bildirilmesi. Eğer red verildiyse bunun da yazılı gerekçesinin iletilmesi veya temmiz hakkının yani bir başvuru mekanizmasının olması. Eğer red e, başvuran tarafından tatmin edici bulunmuyorsa. Hmm. E, peki uygulamada e, bu böyle işleyebiliyor mu? Aslında bize gelen e, şikayetler tabi çerçevesinde bakarsak bunun böyle e, tabi ki de belli aşamalarda işlediği ama belli kesmek ve bazı insanların da bununla ilgili sorunlarla karşılaştığını görüyoruz hatta. Yani çünkü şu anda az önce Zeynep'in söylediği gibi 17 Kasım'da bizim projemiz başladı yani bu ne demek oluyor bir hafta çok az geçmiş ve 250'ye yakın şikayet gelmiş durumda. Hatta belki onu söylemedik hani buradan sevgili dinleyiciler için eğer daha önce Schengen vizesi başvurularında sorun yaşamış insanlar için de buradan bir hatırlatma yapalım. E, telefon numaralarımız tane tane söyleyelim 0212 324 51 88 0212 324 51 99 ayrıca bize de vize et mail adresinden de şikayetlerini iletebilirler. Ee, az önce söylediğimiz gibi belki birazdan daha detaylı olaraktan sonuçlar üzerinde gideriz. Ee, 250'ye yakın şikayet gelmiş durumda şu anda ve biz onu görüyoruz ki Türkiye'deki neredeyse tüm AB üye ülke, Schengen dahilindeki tüm AB üye ülke konsolosluklarıyla ilgili şikayet neredeyse var ve gerçekten de bunun aslında bir standart olmadığı yani e, şikayetler çok farklı ve işte 60 yolların aşıldığı da şikayet eden var, fiziki altyapılan şikayetçi olan var veya redmek nek geldi gerekçesi gelmedi diyen var yani hani ortak bir e, durum yok yani herkes sonuçta bir şeylerden şikayetçi onu görebiliyoruz. Hmm. Peki bu 60 euro'nun aşılması mevzu biraz detay gözüküyor ama o konuda evet. benim bir yani e, sorum olacak ne nasıl aşılabilir bu 60 euro konsoloslukların 60 eurodan evet. fazla e, bir ücret talep ettiğini ben yani kişisel olarak rastlamadım hani e, nasıl mekanizmalar evet. giriyor? Aslında şöyle belki yani e, daha önceki gördüğümüz eski bundan belki beş on yıl önceki yani hatırladığımız bir manzara vardır Konsoloslukların önünde böyle çok uzun kuyruklar olur insanlar sabahlar gecelerinde gibi böyle sıraya girerler ee, tabii böyle son son bir dört e, yıldır beş yıldır belki de konsolosluklar araya bir aracı kurum dedikleri bir kurumu e, Şirketler özel, şirketler özel şirketler aynı. Ve siz normalde e, bir vize başvurusu yapmak istediğiniz zaman direkt konsolosluğa gitmiyorsunuz. Onun yerine bu özel şirkete tüm evrakları teslim ediyorsunuz. Özel şirket bunları alıyor, konsolosluğa gönderiyor. Orada eğer konsolosluk talep ederse tekrar size görüşebiliyor ama eğer etmezse Pasaportunuz, vizeli veya vizesiz halde o aracı şirkete gidiyor ve aracı şirketten tekrar size geliyor. Tabii şimdi bu aradaki olan bu süreçte aracı kurum bir hizmet bedeli alıyor. Hmm. Ve e, bu hizmet bedeli tüm AB üye ülkeleri için yani Türkiye'de konsolosluğundan tüm AB üye ülkeleri için e, farklı şeylerde. Çünkü hepsi farklı bir aracı şirkette çalışıyor. Bizim yaptığımız bir araştırma vardı aslında o ne kadardı? 120 ila 200, 200 TL arasında evet. değişen rakamlar, rakamlar var. ikine 60 Euro'luk vize ücreti de dahil, değil mi? Yok, hayır. Yani 60 Euro plus artı bu vize e, şirketin e, şey ne derler? Aracı kurumun hizmet bedeli e, artı şöyle şey durumlar da oluyor. Tabii tüm üye, üye ülkeler için geçerli değil bu ama mesela bazıları bankadan bir telefonla randevu almak için PIN kodu almaları gerekiyor. Dolayısıyla mesela PIN kodu ayrı bir masraf çıkartıyor veya mesela bazı konsolosluklar pasaportunuzu geri göndermek için belli kargo şirketlerine yönlendiriyor sizi. Dolayısıyla bu artı bir masraf çıkartıyor. Yani az önce Zeynep'in söylemiş olduğu bu 60 Euro'luk Schengen ücreti aslında işte buna aracı kurum hizmeti artı kargo masrafı artı PIN kodu bunları ekleyince aslında çok farklı boyutlara geliyor hı hı. ve çok değişen rakamlarda vize başvuruları için paralar ortaya çıkmış oluyor. Hmm. Yani aslında konsolosluklara da tabii başvuru hakkı burada saklı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Yoksa... şöyle e, belli ülkeler aracı kurumu şart tutuyor. Yani o aracı evet. kurumdan, e, örneğin İtalya, Belçika, Hı -hı. Hollanda gibi aracı kurumdan randevu alıp e, doğrudan aracı kurumla iletişime geçmek zorundasınız. Ancak konsolosun gerekli görmesi halinde ikinci bir görüşme Hı -hı. için konsolosluğa gidebilirsiniz. Hı -hı. Bu da şöyle bir problem yaratıyor. E, aracı kurum dediğimizde neticede özel bir şirket ve e, eleman Bunları da dışarıdan eğitim almış elemanlar. Dolayısıyla konsolosluk yetkilileri kadar hangi evrakların olmazsa olmaz gerektiğini ya da farklı durumlarda ne gibi bir e, harekete geçileceğini tam bilemiyor olabilirler. O yüzden zaman zaman uyumsuzluklar da yaşanıyor. Böyle hmm. şikayetler de aldık. Yani gerekli bir belgeyi aracı kurum zorunlu tutmuyor. Ancak o nedenle vize alınamıyor ilk etapta konsolosluktan o belgenin teslim edilmesi isteniyor. Hmm. Evet. Aslında burada da yani ortaya çıkabilecek sorunları düşünmek e, biraz düşününce ortaya çıkabilecek sorunlar belirginleşiyor biraz. Evet. Yani evet. Birincisi şengen anlaşmasının e, maddelerinin ihlal edilmesi Hı -hı. söz konusu. Bir ikincisi aslında kolaylık yani bu hizmetin evet. sunması bir kolaylık ama sadece isim, belli kesimlere evet. kolaylık ya, olarak yani. ortaya çıkabilir. Yani tamam çıkabiliyor. belki mesela turistik vize başvurularında veya belki hakikaten sıralar azalabiliyor fakat... E, kendi sonuçta bu aracı kurumlarında da kendi sorunları çıkardığı çok hmm. ağa En azından bizim şikayet hattımıza gelen şeyler bu konuda. Özellikle bu şikayetler hangi alanda yoğunlaşıyor? Biraz senin hani somut örnekler üzerinden evet. de gidelim. Hı -hı. Mesela ilk sırada e, vizenin reddedilmesi evet. e, ya da red gerekçesinin yazılı ya da sözlü bildirilmemesi. Aslında red tek başına bir şikayet Hı -hı. E, yani ikna edici bir şikayet değil gibi değil mi? Hani baktığımız zaman. Evet şimdi tabii her üye ülke e, egemenlik yetkisi dahilinde bu evet. hakkı saklı tutuyor. Yani Hı -hı. her türlü sebeple tabii Hı -hı. akla Hı -hı. uygun, mantığa uygun sebepler ise red verebilir. Ama bu red gerekçesini yazılı ya da sözlü bir şekilde bildirmesi lazım. Hı. Ve eğer hani başvuran da bundan hoşnut değilse bir e, üst makamı başvuru hakkının tanınması lazım. Peki red gerekçesinin içeriği konusunda herhangi bir hüküm yok herhalde. Biz istemedik, reddettik gibi bir gerekçe de vermek. Yani mesela gelen şikayetler arasında... ...hiçbir gerekçe göstermeden gibi mesela şeyler oldu. Tabii hani biz aslında onu da bir şu küçücük bir parantez açıp hani vurgulamak lazım. Tabii biz burada bu projeyle aslında insanların hikayelerini topluyoruz. Tabii ki de bu hikayeleri toplarken hani onların söylediklerinin doğruluğunu yüzde yüz olarak tabii ki de kontrol edemiyoruz. Çünkü öyle bir, imkan yok. Öyle bir imkanımız yok. Hı hı. Fakat mesela bazı durumlarda şöyle oluyor. Mesela reddedilmiş bir konsolosluktan mesela bize başvurularında e ile beraber işte red Red'e ilişkin e, Refusal, işte Red mektubunu mesela onu e, ek olarak gönderiyor. Mesela oradan görebiliyoruz. Hı hı. E, ama hani senin de dediğin gibi şey e, yani gerekçeler veya gerekçesizler hani öyle bize bir ayrım yapıyoruz şu anda. Hani kaçında var kaçında yok ama şu anda gelen rakamları hatırlıyoruz. Yüzde ellisi gerekçenin geldiğini, yüzde ellisi gelmediğini falan söylüyorlar. Yarı, evet. e, çok ilginç. Şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. cities sadistic... to John Martin'den Don't Wanna Know adlı parçayı dinledik. Bugünkü parçamızı Mr. Artunç seçti sağ olsun. E, kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Peki şikayet hattını genelde e, kimler arıyor veya ne gibi şikayetler geliyor? Bunları daayım mı? Yani, e, i̇lk sırada vize talebinin reddedilmesi, red gerek gerekçesinin bildirilmemesi veya red gerekçesinin tatmin edici bulunmamasını hmm. söylemiştik. E, i̇kinci genel olarak e, kategori vize başvurusunda istenilen belgelerin niteliği ve e, ücret. Konusu. Evet, ücret yüksek bulunuyor. Ücret yüksek bulunuyor ya da dediğimiz gibi örneğin belgenin orijinali noter tasdikli orijinalini istediğinizde öngörülemeyen bir masraf. ...ortaya çıkıyor ya da hmm. örneğin bir seminere... ...gideceksiniz ve işiniz nedeniyle... ...mesela bizlerin olduğu gibi sık sık... Brüksel'e örneğin... E, ...girip çıkış yapmak zorundasınız... ...seminere gidiyorsunuz size sadece beş günlük vize veriyorlar... ...bu ne demek? Bir sonraki gidişinizde... ...tekrar aynı... ...prosedürden geçme zorunlu evet. ortaya Aslında çıkıyor. Aslında Schengen kurallarına göre benim bildiğim kadarıyla... E, ...gerçi bu gene... ...üye devletlerin takdirine bırakılan bir şey ama... ...prensip olarak... E, ...her vize başvurusunda... ...kurallara uyulması... E, durumunda e, giderek uzayarak evet. vize verilir. Evet. Hatta bir senelik, bazen iki senelik vizeler verilebilmesi gerekir. Gerekecek. Ama <gülüyor> evet. işte bu pek tercih edilmiyor. Aynen. Ee, ikincisi şöyle bir şey var. Aile birleşmelerinde yaşanan sıkıntılar var. Evet. Özellikle Almanya olmak üzere. Almanya'dan çok şikayet alıyoruz bu konuda. Ve birkaç e, üye ülkede daha. E, eş orada eğer ya eşini yanına almak Hı -hı. istiyor fakat e, özellikle Almanya ekserine ciddi bir korku hakim. Hı -hı. Ta geçmişten gelen e, evlilik sahte Hı -hı. kağıtta mı, göstermelik Hı -hı. evlilik mi sürekli bunu da Hatta e, biz sizin evli olduğunuzu nereden bilelim çocuk yapın diyecek kadar ileri götürenler var. Belki evet, bundan da rahatsız olanlar var ki şikayetlerde onu, onu da belirtiyorlar. Özel hayata artık tacize varacak noktada. Yani yani müdahale ettik. Yani. Belki tabii bu noktada ufak bir şey düşmek, şerh düşmek yani bu konuda ciddi suistimaller de yaşanmış evet. özellikle evet. ve yaşanma çabaları da var ama hani bunu bu tarz bir çözüm uygulamak ciddi ayrıcılığa giriyor diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Ee, bir diğer kategori vizenin geç verilmesi nedeniyle oluşan maddi kayıplar. Örneğin iş, iş adamı iseniz e, ihaleye katılamıyorsunuz. E, vakitlice e, mallarınızı istediğiniz pazara ulaştıramıyorsunuz, ihaleyi kaçırıyorsunuz, yani e, fuara gidemiyorsunuz. Fuara gidemiyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir maddi kaybınız oluyor. Aynı şekilde öğrenciler, hmm. akademisyenler, hmm. mesela AB projesi yapan ama vaktinde seminlere yetişemeyen. Ee, ...gibi böyle maddi manevi kayıplar örneklerini çoğaltabiliriz. Ee, diğer bir yaygın şikayette konsolosluk ya da aracı kurum personelinin e, muamelesi... ...ve e, fiziki ortama ilişkin şikayetler. Hı -hı. Evet. Özellikle de bunda e, işte konsolosluk e, personelinin e, keyfi hareket ettiği... ...ve yani gelen başvuruları o şekilde değerlendiğine yönelik bazı şikayetler geldi. Veya mesela İzmir'de bir konsoloslukla ilgili gelen ilginç bir şikayet vardı. İşte bir bayan konsoloslukta görüşmek için gireceği sırada işte normalde e, bir özel eşyanın ...görüşme salonuna alınmayacağını söylemişler. Fakat içeride konsolosluk içerisinde bunların muhafaza edilebileceği bir oda veya bir dolap olmadığı için... ...yan taraftaki kafenin kasasına bırakmak durumunda kaldığını ve her vize için başvurduğunda... ...işte eşyalarım çalındı mı diye bir korku yaşadığını mesela söyledi. Hmm. Yani bayılı durumlarda konsoloslukların altyapıları fiziki koşullarıyla ilgili de şikayetler geliyor aslında. Evet işte ama bu noktada da bir paradoks oluşuyor. Belki bu aracı şirketlerin kullanılması... Bu gibi şikayetleri evet. bir yandan ortadan kaldırmaya evet. yarıyor ama öte yandan da hem maliyetleri evet. yükseltiyor hem de e, evet. araya bir ayrı bir katman koyuyor. Bir konuşuyor. de bildiğim kadarıyla hani aracı şirketlerinde e, vize tipine göre de sanırım belli bir sınırlama var. Yani mesela aile birleşmeleri için tekrardan konsolosluklara gitmek gerekiyor. Zaten turistik ve kısa süreli kalışlar için aracı kurumlara başvurular yapılıyor. Yani sonuçta hani tamam belki bu aracı kurumlar işte konsolosluklarındaki bu uzun sıraları kuyruklara yok etmek için kurulmuş olabilirler Hı -hı. ama hala da aslında o kuyruklar bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Evet. Ya, e, peki e, tekrar hatta dönersek hattın evet. kendisi e, herhangi bir çözüm getirebiliyor mu? Bir tavsiyede Hı -hı. bulunuyor musunuz? Arayanlara nasıl işliyor ondan bahsetmek mümkün? O, bu mi? çok önemli bir nokta çünkü biz Hı -hı. dediğim gibi salı gününden beri geçen hafta salıdan beri çalışıyor hattımız. Ve bize e, direkt kendi hikayelerini anlatan ve bununla ilgili bizde çözüm bulabilir misiniz? Bize yardımcı olabilir misiniz diye. E, başvuranlar oldu ve biz bunların hepsine aynı şey açıklıyoruz. E, biz bir vize şikayetattıız, biz bir vize yardım attı değiliz. Zaten e, İKV'nin veya herhangi bir bu projedeki çalışan diğer kurumların hiçbirinin sorumluluğunda değil. Yani e, ve şeyimiz değil. Yani yetki, yetki alanımız, alanımız değil. Vize şey. başvurularını process etmek, vize başvuruyla ilgilenmek. Ama dediğim gibi biz hani bu süreç içerisinde Schengen vizesi sürecinde, alma sürecinde sorun yaşayan insanların şikayetten topluyoruz ve onlara ortak bir şekilde bir rapor halinde az önce Zeynep'in de söylediği gibi bir rapor oluşturacağız ve bunu başta Brüksel'e almak üzere Türkiye'de çeşitli yetkililere en yüksek ağızda bunları mutlaka dillendireceğiz. Peki bu konuda Zeynep sana sormak istiyorum. Ee, özellikle Ortaklarınızdan işte EKAS ortaklarınızdan Hı. bir tanesi benzer çalışmaları oldu değil mi daha önce? Evet. Ne gibi sonuçlar verdi bunlar? Şimdi Batı Balkanlar'da geçtiğimiz sene içerisinde bildiğiniz gibi Batı Balkanlar'da vize kolaylığı anlaşması 1 Ocak Hı. 2008'de yürürlüğe girmişti. Bu vize kolaylığı anlaşmalarının yürürlüğe girmesine itibaren EKAS'ta acaba bu anlaşmalar istenilen, beklenilen sonucu doğurdu mu diye burada bizim kurduğumuza benzer bir şikayet attı. Projesi başlatılmıştı evet. ve e, kapsamlı bir rapor yayınlandı. Şimdi rapor sonucuna göre şimdi tabii bir Karadağ'da bir Makedonya'da benzeri bir ülkede e, Türkiye'ye kıyasla çok e, az sayıda şikayet. Mesela örneğin Karadağ örneğinde bir ay boyunca hat açık kalmış ve sadece 49 şikayet alınmış. He. Şimdi bizim bir haftada 250'ye yakın gelen şikayetle kıyasladığımızda durum daha net anlaşılır. Öte yandan şimdi vize kolaylığı tartışılıyor. Türkiye'ye vize kolaylığı Sağlansın. Vize kolaylığı nedir peki? Yani çok kısaca hani... Evet. Vize kolaylığı en temel anlamda vize 60 euro demiştik. Vize ücretinin 35 euroya indirilmesi ve belli kesimlerin vizeden muaf tutulması. Belli kesimler burada belli önemli. Belli kesimler. Evet. Hangi kesimler bunlar? Örneğin iş adamları olabilir. Hı hı. Sporcular. Sanatçılar, sporcular. Hı hı. Uzunca bir liste var aslında. O listeden birine girdiğinizi... Kanıtladığınız takdirde vizeden muaf tutulma. Bu da şöyle bir sakınca getiriyor. Her üye ülke, yani hmm. bu ECAS'ın raporunda da bu ortaya koyulmuş. Her üye ülke yine kendine göre keyfi bir şekilde e, uygulamaya gitmiş. Ve aslında Batı Balkanlardaki vatandaşlar da bu durumda hem bilgi eksikliği hem de bu keyfi uygulamalar neticesinde aslında istediklerini elde edememişler. Evet, ya tabii... E... Senin bahsettiğin gibi yani bu sonuçta her ne kadar arada bir anlaşma da olsa anlaşmanın birçok maddesi muğlak veya üye devletin kendi takdirine bırakılıyor. Evet. Böyle olduğu zaman da insanlar pek çok farklı uygulamayı, farklı bürokrasi şeklini kafalarında tutmak zorunda kalıyorlar. Örneğin ben kendimden bir örnek vereyim. Sizin şikayet hmm. hattınızı aramadım ama aramayı düşünüyorum. <gülüyor> Bazı vize başvurularında Schengen üyelerine evet. yani gereken belgeleri toplamam zaten bir hafta sürüyor. Ciddi mesai... Kaybı yaratıyorum için. Evet. Yani hem maalesef. stres hem mesai kaybı. Acaba yeterli verdim mi? Geçen bir başvuru yaptım mesela. Hı. Bu kadar belgeyi vermeme rağmen bana şey dediler. E, hani çok fazla belge vermişsiniz dediler. <gülüyor> hani biz sizin kurumunuzu tanıyoruz. Bu kadar verme belge e dedim de ben hani bizim kurumumu tanıdığınızı dışarıda istenilen belgeler arasına yazmamışsınız. <gülüyor> evet aslında mesela buna ilgi çok çok güzel çok da çarpıcı aslında bir örnek gelmişti bir bir ülkenin. ...bir ülke için yine ve başvurusunda bulunuyor bir iş adamı. Ve gideceği ülkede üst düzey, bir bankanın üst düzey yöneticileriyle... ...kredi konularında görüşmek üzere bir toplantı yapacak. Sponsor kurum tarafından kendisine bir davet yazısı gönderiliyor. Ve davet yazısında işte konuğumuz geldiği zaman tüm masrafları ve tüm sorumluluk bize aittir deniyor. Bu mektupla beraber başvurucu konsolosluğa gidiyor, başvuruyor. Kendisinden 23 evrak, 23 tane evrak istiniyor. Öyle bir liste veriliyor. Ve daha sonra bu da bu 23 evra protesto ederekten... E, ...gitmekten vazgeçiyor, toplantıları iptal ediyor. E, ve daha sonra mesela bize gelen şikayette... ...hani protesto ettim, bu ülkeye gitmedim... ...çünkü bana o kadar sponsorumdan mektup gelmiş... ...ona rağmen hala daha 23 evrak isteniyor. E, ve hani karşı tarafın... E, ...bunların ne kadar üzücü olduğunu anlatmış. Mesela böyle bir hikaye gelmişti. Gerçekten de çok çarpıcı aslında. Evet. Çünkü yani bu gerçekten çok ciddi bir mesai aslında... ...sen de söylediğin gibi. Evet. Peki e, bundan bağımsız olarak... E, ...yani bu vize kolaylığına yönelik... ...çalışmalar ve proje... ...bağımsız olarak... ...bir de benim bildiğim kadarıyla Türk vatandaşlarının... ...farklı hakları da var... ...katma protokolden... ...1973'te yürürlüğe giren... ...katma protokolden kaynaklanan... ...bu haklardan kısaca bahsetmek mümkün mü? Şimdi aslında... Biz projenin ilk adımı olarak e, tam da senin bahsettiğin konuda Türk Vatandaşı'nın Ankara Anlaşması ve Katma Protokolü'nden kaynaklanan hakları isimli hem İngilizce hem Türkçe son derece kolay anlaşılır. Bu yasal ve teknik dilden uzak yani sokaktaki vatandaşın nedir benim haklarım? Hem e, burada yaşayan hem de AB'de hali hazırda ikamet etmekte olan insanların ne gibi hakları var ki? E, gibi bir başvuru niteliğinde bir yayın hazırladık. Bunu da projemizin lansmanı yapılırken takdim edeceğiz. Belki burada hani somut kazanımlar anlamında ne gibi haklar? Bildiğiniz gibi Türk vatandaşlarının aslında vize uygulanmıyordu. Özellikle Almanya gibi ülkelerde 1980 yılından itibaren vize uygulamasına geçildi. Evet. Ee, şimdi belki soysal kararı bu anlamda önemli bir kazanımdı. Ee, çok derine inmeden ama soysal kararının kapsamı çok dar tutuldu. Sadece hizmet edimi anlamıyla AB ülkelerine girişte vizeden muafiyet hı hı. ilk etapta tanındı. Dolayısıyla bizim bu projemiz aslında hı hı. Türk toplumunda farklı kesimler nezdinde hala var olan şikayetleri duyurmaya yönelik. Anlıyorum. Ee, yani bir sonraki aşamada belki... Hizmet e, vermek değil sadece turistlerin hizmet almak da o kapsamda değerlendirilebilir. Ama şu anda e, Atat'ta henüz o konuda açılmış bir dava yok. İlerleyen günlerde e, bunu da görebiliriz. Evet programı kapamadan son bir kez bize şikayet hattının e, ulaşım bilgilerini verelim. Tekrar hatırlatalım. 0212 alan koduyla 324 51 88 0212 324 51 99 e-posta adresimiz ise vize.ikv.org.tr e, Şunu da hatırlatalım hafta içi her gün 9 ile 6 arasında bize ulaşabilirsiniz. Evet. E, bu hafta vize şikayet aktif projesini ele aldık. Konuğumuz e, Meli Özsöz'e teşekkür ediyoruz. Ben Zeynep teşekkür teşekkürler ederiz. verdiğim bilgilerden dolayı. Önümüzdeki hafta e, iklim değişikliği kapsamından bakmaya çalışarak su sorununa değineceğiz. E, Konuğumuz Özgür Bozçağ ile beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. pour toi. pour moi. Pour Pour On est Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindey ve Zeynep Özer.